Allah'ın din gününün maliki buyruğunda olduğu gibi. Yani maliki yevmiddin burada şarihin kastı şu. Maliki yevmiddin genelde baktığımızda ne çevirirler. Din, din kelimesini burada ceza gününün sahibi diye çevirirler. Çünkü din lügatta ceza manasına gelir. dana yedînû demek ceza demek. Cezalandırma demek. Evet. Yani karşılık gününün sahibi demektir. Bu karşılık günü gerek e, ceza mahiyetinde karşılık olsun gerek mükafat mahiyetinde karşılık olsun. Evet. Malik-i Yevmiddin din gününün sahibi veya ceza gününün sahibi. Evet. <gülüyor> Kişi nasıl bir din ile hareket ederse o da öyle bir din ile karşı karşıya bırakılır. Evet. Yani diyor ki kemâ yedînul fetâ yudânu kemâ yedînul fetâ yudânu. Bak burada din kelimesi geçti. Bu hadiste ne? Din kelimesi geçti. Kişi din ile hareket ederse, kişi nasıl din ile hareket ederse, o da öyle dinle yani öyle ceza ile ne yapar? Karşılık görür. Evet. dipnotta da. Nasıl hareket ederse onun gibi karşılık görür. Hı hı. Beyhaki, Ezzühü ve İbn-i El-Kamil de i̇bn Ömer'den merku olarak şu an rivayet etmektedirler. İyilik boşa gitmez. günah ''Deyyan olan ve herkese amelinin karşılığını veren asla uymaz. İstediğin gibi ol. Nasıl diyanet edersen sen de öyle diyanete maruz kalırsın. Ne yaparsan onunla karşılaşırsın. Bu hadisin senedi zayıftır. Yine bu hadise Ahmet Esrük'te Ebu Derdaya mevkufen ve yine zayıf bir senetle rivayet etmiştir.'' Bir durdurur musun Eyüp? Tamam devam et. <gülüyor> diğer bir manası boyun eğmek ve emre bağlı olmak demektir onun önünde eğildi ve boyun eğdi anlamında danelehu evet. denir danellahe bikeza veya keza. yani şu yollar şununla Allah'a ibadet etmeyi din edildi de denir. Evet e, danenin manalarından bir tanesi ne yaptı? Boyun eğmek boyun eğmek mesela danellahe Allah'a danetti demek din etti yani boyun etti boyun eğdi yani din boyun eğmek demektir evet Burada dinden kasıt Yüce Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile göndermiş olduğu ister itikadi ister kavli isterse fiili olsun bütün hüküm ve şeriatlerdir. Neden? Çünkü din burada umumdur. O yüzden fiilleri sözleri, itikadi hepsini kapsar. Evet. Burada dinin hakka izafe edilmesi, mevsufun sıfatına izafe edilmesi kabilindendir. Evet. Dinül hak mudaf mudafın ile şeklinde ama mevsufun yani hak din diyoruz biz. Değil mi? Dinül hak hakkın dini demiyoruz. Dinül hak, hak din. Kastı o yani. Burada e, dinin hakka izafesi, sıfatın mevsufuna izafesi kabilindendir. Kastı o. Evet. Hak, hakka yahikunun maslarıdır. Hak ne demek? Sabit ve vacip olan her şeydir. Zaten hak olmayan şey ne olur? Hak olmayan şey sabit olmaz. Ehri olur, yamuk olur. O yüzden din hak kelimesinin lügat manası Sebete ve vecebe demek. Sabit olmak, gerekli olmak demektir. Evet. Bir şeyin sabit olup vacip olmasını ifade eder. Bununla kastedilen sabit ve vakada bulunandır. Zıddı ise herhangi bir gerçeği bulunmayan batıldır. Evet. Hakikati olmayan bir batıldır. Evet. Üstün kılmak için anlamındaki ifade... Hakka neden hak demişlerdi, kuru fasulye dememişler. Neden? Çünkü hak kelimesi lügatta sebete ve vocebe demektir. Sabit olmak ve vacip olmak demektir. Gerekli olmak demektir. Kastı bu. Evet. Üstün kılmak için, anlamındaki ifadenin başına gelen lam için talih lamıdır. Ve gönderen anlamındaki fiile talih etmektedir. Evet. Üstün ve galip gelmek anlamını verir. Yani delil ve belge ile bütün dinlere karşı üstün kılmak için dinini gönderen demektir. Evet din, lafzının başındaki eliflam cins içindir. Kapsamına batıl olan bütün dinler girer. Bunlar diyor ya, İslam dinini dinler, diğer dinlere üstün, kıl, dinlere üstün kılsın diye. Hangi din? Bütün dinler. Çünkü burada din kelimesinin başındaki eliflam ne içindir diyor. Eliflam cins içindir. Yani bütün dinleri ne yapar? Kapsar. İslam dini de bütün dinlerin üzerindedir. Evet. Şahit olarak Allah yeter. İfadesindeki şahit, şehit, faid, vezninde fail vezninde olup şahit olduğu anlamındaki şehide fiilinden mübalağa kipidir. Evet. Bu da ya haber vermek ve bildirmek anlamındaki şahadetten ya da hazır bulunmak anlamındaki şahadetten gelmektedir. Yani resulünün doğruluğunu haber Vallahi şahadet olarak... şahadet şahadet lafzı çok önemli bir lafız. Ee, Allah Allahu Teala Sübhanehu ve Teala'nın anlatmak istediği birçok murat var şahadet kelimesinde. Tabii buna girmeyeceğiz ama dileyen e, İbn Ebilhize bakabilir i̇bn Ebil-Ez'in tahavye yaptığı şerhe bakabilir. Baş taraflarında. Evet. Yani Resulünün doğruluğunu haber veren olarak ya da kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı, her şeyi gören ve hazır olan şahit olarak Allah yeter demektir. Evet. Bütün bu açıklamaların kısaca anlamı şudur. Bütün kemal sıfatlar en mükemmel ve en eksiksiz şekilde Yüce Allah hakkında sabittir.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 Rasulünün doğruluğuna ve getirdiklerinin gerekli e, gerçekliğine şahit olarak Allah yeter. Şanı yüce Allah'ın şahitliği, onun sözü, fiili, Resulüne yardım, mucize ve getirmiş olduğu dinin apaçık, hakkın kendisi olduğuna dair çeşitli delilleriyle desteklemesi şeklindedir. Şimdi tabi bu derste pe bir şey anlatmaya gerek yok. Yani bu derste tabir sayısı çok küçük böyle tarihler ekleyip geçeceğiz. Önümüzdeki dersten itibaren asıl vasıyeye giriş olmuş oluyor. Çünkü Şeyhülislam i̇bn Teymiyye Teymi ba'd diyecek bundan sonra فَهَذَا اِتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاكِيَةِ الْمَنْ سُورَةِ الْا كِيَامِسَا اَهْلِ السُنَّةِ Bu işte e, kurtulmuş fırka, kıyamete kadar kurtulmuş fırka olan ehl-i sünnet vel cemaatin itikadidir diye başlayacak Şeyhülislam bir sonraki derste. O zamandan itibaren asıl vasıye konularına girmiş olacağız ve e, asıl önemli konular ondan itibaren, önümüzdeki dersten itibaren gelecek inşallah. Evet. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Bunu ikrar ederek ve onu tevhid ederek söylüyorum. Evet. Şahadetin anlamı. Onu ikrar ederek, tasdik ederek demiyor. Neden? Çünkü ikrar tasdikten daha güçlü bir kelimedir. İkrar tasdikten daha güçlü bir kelimedir. Ehli kitaptan peygamberlerinince tasdik edenler vardır ama bununla beraber bu tasdik edenler onları ikrar etmemişlerdir. İkrar tasdikten daha güçlüdür. O yüzden burada Şeyhülislam İbn Teymi ikrar lafzını kullanmayı tercih etmiştir. Evet. Şahadetin anlamı. Şahadet bir şey hakkında bilerek haber vermek, onun doğru olduğuna ve sabit olduğuna inanmak demektir. Yani şahadet kelimesi başlı başına ilmi içinde içeren il, ilmi içinde içeren bir kelimedir. Yani ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Resul'ün onun kulu olduğuna şehadet ederim demek, bunu biliyorum demektir. İçinde vardır zaten. O yüzden mesela işte La ilahe illallah'ın şartlarından mesela ne derler? İlim. Bu ilim zaten şahadetin içinde başlı başına olan bir şeydir. Şahadetin içinde başlı başına olan bir şeydir. Şahadet bir insan bilmediği bir şeye şahitlik ediyorsa onun o yaptığına şehadet etti denmez. Evet. İkrar ve itaat ile birlikte olmadıkça ve bu hususta kalp ile dil birbirine muvaffakat etmedikçe şehadet muteber değildir. Evet. Çünkü Yüce Allah münafıkların şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün. Sözlerini dilleriyle söylemiş olmalarına rağmen onların yalancı olduklarını belirtmiştir. Evet. Dip Şerh edenin kastettiği Yüce Allah'ın El-Münafikun suresinin birinci ayetinde münafıkların iddialarını yalanladığı şu ayettir. Münafıklar sana geldiklerinde dediler ki şaharet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün. Allah da biliyor ki sen hiç şüphesiz O'nun Resulüsün ve Allah şahitlik eder ki muhakkak münafıklar yalancıdırlar. Evet. La ilahe illallah tevhid kelimesidir. Bütün peygamberler söz birliği halinde O'nu getirmişlerdir. Hatta hepsinin davetlerinin özü, risaletlerinin özeti budur. Ne kadar Resul gelmişse mutlaka işinin başı bu olmuş, merkeze bunu koymuştur. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyle buyurmuştur. La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundu. Bunu söyledikleri takdirde onun hakkıyla olması hali müstesna, kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesaplarını görmek ise aziz ve celil olan Allah'a aittir. Dipnot, hadis sahihtir, Buhari, değişik lafızlarla zekat bölümünün başlarında, İstitabetül Mürteddin bölümlerinde Müslüm ise iman bölümünde Tirmizi, Nesai ve Ebu Davud İlva etmişlerdir. Bu kelimenin tevhide delalet etmesi ise munhasıran bir mana ifade etmesini gerektiren nefhi ve ispatı yani reddi ve kabulü ihtiva etmesi itibarıyladır. Böyle bir usul ise mücered ispattan daha beliktir. Mesela Allah bir ve tektir demekten daha beliktir tevhid kelimesi birinci bölümüyle yüce Allah'ın dışındaki bütün varlıkların uluhiyetlerini reddetmekte. ikinci bölümüyle de uluhiyetin sadece Allah için geçerli olacağını ortaya koymaktadır. Evet nefi ve ispat her zaman tek başına nefiden daha güçlüdür. Nefi ve ispat birlikte. Her zaman nedir? Tek başına nefiden daha üstündür. Mesela Ahmet bu odaya girdi. Bu bir Ahmet için ispattır. Ama Ahmet'ten başka bu odaya kimse girmedi dediğinde bu daha nedir? Belig'dir. Daha mübalağa ifade eder ve daha subutiyet ifade eder. Evet. Bu tevhid kelimesinde bir haberin gizli olduğunu kabul etmek gerekir. Hakkıyla ibadet olunan Allah'ın dışında hiçbir varlık yoktur. Tabi bunu biz defalarca derslerde anlattık. Yani burada Allah'tan başka ilah yoktur. Orada bir kelime vardır. Orada hak ilah yoktur manasında. Ee, orada mahzuf bir kelime vardır. O da hak kelimesidir. Allah'tan başka ne? İbadeti hak edecek yoktur. Evet. bu kelimenin cinsi nefyeden lam için gizli haberinin takdiri olduğunu kastetmektedir. Evet. O bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. İfadesi ise tevhid kelimesinin delalet ettiği anlamı tehkit etmektedir. Bunu ikrar ederek ifadesi de şehadet ederim fiilinin anlamını pekiştirmektedir maksat kalp ile dilin birlikte ikrarıdır. Evet. Burada ikraran bihi yani eşhedu, şehadet ederim ki nasıl şehadet ederim? İkrar ederek. Burada ikrar ederek lafzı, şehadet ederim lafzını pekiştirmektedir. Kastı bu. Evet. Tevhid ederek, tevhid ederek ibadette yalnızca Allah'a ihlas ile yönelerek anlamındadır. Evet. Tevhid ederek, ibadette yalnızca Allah'a ihlas ile yönelerek anlamındadır. Bundan da kasıt marifet ve ispat tevhidi esası üzerinde yükselen irade ve kişinin isteğiyle gerçekleştirilen tevhiddir. Evet. Ee, Tevhidül iradi talebi ne demek? Tevhidül irahi idari talebi burada orada ne dedi? Ve marifet ve ispat tevhidi esası üzerinde yükselen irade ve kişinin isteğiyle gerçekleştirilen tevhiddir. Evet. Yani marifet ve ispat tevhidiyle ne yapan? yükselen. Yani marifet ve ispat tevhidinden kasıt tevhid rububiye ve esma ve sıfat. İsim, sıfat ve rububiye tevhidiyle yükselen nedir? Nedir? Tevhid-ül talebi. Yani nedir burada tevhid-ül iradiyyut talebi? Tevhidinden kasıt uluhiyet tevhididir. Neden? Çünkü ispat ve marifet ve ispat tevhidi ki bu ne dedik? Rububiyet ve isim sıfatı kapsar kişi bunları eğer tahkik ederse zaten bu kişi mutlaka ve mutlaka ne yapacaktır? Uluhiyet tevhidi bunun üzerinde yükselecektir. Uluhiyet tevhidinde mutlaka ve mutlaka Allah'a birleyecektir. Bundan dolayı Mekkeli müşrikler kendi fiillerinde, amellerinde çelişki içerisindeler. Bunun sebebi şu, çünkü Mekkeli müşrikler rububiyet tevhidinde genel manada bir problemleri olmadığı halde, tabi bütün cüziyatlarında değil, beraber Allah'tan gayrısına ibadet ediyorlardı. Bu da onların çelişkilerine delalet eder. O yüzden Allah azze ve celle Kur'an'da birçok yerde rububiyet tevdi ile istidlal ederek uluhiyet tevhidini gündeme getirmiştir. Yani eğer size göre ben rabsam, yağmuru indiriyorsam, ölüleri diriltiyorsam o zaman sadece bana ibadet edin. Ya eyennasu ubudu rabbakumul lazii halakakum. Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Yaratma fiili, yaratma olayı Rubi'ye tevhidindendir. Onu gündeme getirdi Allah. Onun üzerinden istilal ederek tabir sahihse ne yaptı? Uluhuye tevhidini ispatladı. Yani eğer ben yaratansam ki siz bunu kabul ediyorsunuz, gökten yağmur indirensem ki siz bunu kabul ediyorsunuz, o zaman ne yapın? Beni ibadette birleyin. Evet. Rubi'ye tevhidinde beni birliyorsanız, bu uluhiyet tevhidinde de beni birlemenizi gerektirir. Aksi halde çelişki içine düşmüş olursunuz. Evet. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Rasulüdür. Allah'ın salatı ve salatı ve artık duran selamı ona, aile halkına ve ashabına olsun. Evet. Allah Rasulü'nün risaletine ve kulluğuna şahitliği Yüce Allah'ın tevhidine şahitlik ile birlikte zikretmesi her ikisinin de kaçınılmaz olduğuna işaret etmek içindir. Evet. Bunların biri diğerinin yerini tutamaz. Bundan dolayı ezanda da namazdaki teşevhütte de ikisi birlikte zikredilir. Evet. Kimi alimler Yüce Allah'ın hem biz şanını da yükseltmedik mi? Buyruğunun tefsiri hakkında şöyle demiştir. Yani ben anılacak olursam mutlaka sen de benimle birlikte anılırsın. Evet. Dipnot. Bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak Mücahid'den şöyle dediği sayı olarak rivayet edilmiştir. Ben anılacak olursam mutlaka sen de benimle birlikte anılırsın. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür gibi. el de i̇bn İshak El-Kadi'ye el ait Fadlus al e, Fadlus Salati Alen Nebi adlı eserde şöyle demektedir. Fadlus Salati Alen Nebi, evet. Fadlus Salati Alen Nebi adlı eserde şöyle demektedir. İsnadı Mürsel sahiptir. O halde bu Mürsel ve Kutsi bir hadistir. Ebu Ya'la zayıf bir isnat ile Ebu Said El-Hudri'den merfu olarak şunu rivayet etmektedir. Ben anılacak olursam sen de benimle birlikte anılırsın. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Risalet ve kulluk vasıflarını bir arada zikretmesi kulun sahip olabileceği en yüksek vasıfların onlar oluşundan dolayıdır. Bir daha oku oraya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Risalet ve kulluk vasıflarını bir arada zikretmesi kulun sahip olabileceği en yüksek vasıfların onlar oluşundan dolayıdır. Tabi kul, ubudiyet bir insana verilmiş en güzel vasıflardandır. Allah Azze ve Celle Resulü bir çok yerde teyit babında Kulum diye e, hitap etmiştir ve onunla birçok kişiye kulum lafzıyla ile okumuştur. Mesela e, Bakara Suresinin başlarında falan, e, mesela inkunftum e, eğer bizim kulumuza indirdiğimizden şüphe içinde değilseniz ve في kulumuza indirdiğimizden şüphe içerisindeyseniz ne bunun bir mislini getirin hatta şahitlerinizi getirin eğer doğru söyleyenlerden iseniz burada da kulum demiştir ondan sonra birçok ayette Allah azze ve celle kulum demiştir şimdi burada ubudiyet vasfı insanların çoğunda olabilir. Değil mi? Ubudiyet vafsı. İşte o yüzden burada müellif diyor ki, ubudiyetin yanında neyi getirmiştir? Risalet. Bu ikisi birleşince hem kul olma, hem de bu kulların arasından özel bir vasıf, o da kendisine risalet verilmesi. İşte o yüzden bu kula bahşedilmiş en büyük nedir? Vasıftır. Bir kula bahşedilecek en büyük vasıftır. Nice insanlar, salihler, evliyalar birinci vasfı alabilir ubudiyet. Ama yanında Risalet yoksa değil mi? Ee, hem Risalet hem de ubudiyeti alan kişilerin derecesine ulaşmayacaktır. O da nedir? Peygamberlerin, Resullerin derecesidir. O yüzden burada kastı şudur. Ubudiyet büyük bir derecedir. Ama burada şer'i ubudiyet tabi. Değil mi? Kevni ubudiyet de var. Yani kevni olarak kul olma da var. Yani mecburi kulluk. Allah Azze ve Celle yerdeki göktekilerin hepsinin kendisine kul olmasını, kul olarak geldiğini söylüyor. Allah Azze ve Celle bunu belirtiyor. Bu övlen bir kulluk değildir. Mecburi bir kulluktur. Yani sen mecbursun ölmeye, mecbursun uyumaya, mecbursun yemek yemeye. Bu yemek yemen uyuman da bir kulluktur. Ama nedir? Kevni bir kulluktur. O yüzden burada övülmezsin aslen. Ama şer'i kulluk, yani Allah Azze ve Celle'nin şer'i kullukta nasıl olur? Allah'ın emirlerini ve nehirlerini yerine getirmekle şer'i kulluk yerine gelir. Ancak bu şer'i kulluk vasfını birçok insan alabilir. Ve almıştır da. Yani tarihte bir sürü salihler, sıddıklar, şehitler gelmiştir. Bunlar ubudiyet vasfını, şer'i ubudiyet vasfını almışlardır. Ancak ve ancak Risalet vasfı yanında olmadığı için hiçbir zaman o dereceye ulaşamayacaklardır. İşte burada vurgu yaptığı bu. Bir kula verilecek en büyük vasıf, risalet ve ubudiyet vasıfının birlikte verilmesidir. Bu da işte e, İsa Aleyhisselam'dır, Musa Aleyhisselam'dır, İbrahim Aleyhisselam'dır, Nebi Aleyhisselam'dır vesaire. Evet. İbadetin anlamı. İbadet, Yüce Allah'ın mahlukatı kendisi sebebiyle yaratmış olduğu hikmetin ifadesidir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri de, insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte yaratılmışların kemali bu gayayı gerçekleştirmesine bağlıdır. Kul kulluğu ne kadar ileri derecede gerçekleştirebilirse kemali o kadar artar, derecesi o kadar yükselir. Bundan dolayı yüce Allah peygamberinden İsra İsra yüce Allah'a davetin davet görevini ifa etmesi, Allah'ın ona vahi bildirmesi, üzerine indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'le meydan okuması gibi en yüksek halinde ve en şerefli makamlarında dahi vasfıyla söz etmiştir. Evet Allah Azze ve Celle Kur'an'da İsra'dan bahsedince Peygamber'e kulumuz demiştir. Değil mi? Davetini e, kıyam etmesi için yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne? Kulumuz diye ifade etmiştir. Ona vahiy indirdiğinden bahsederken yine kulumuz hep ubudiyet, ubudiyet vasıflarını vermiştir. Bu da ne kadar büyük bir derece olduğunu gösteriyor. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen Değil mi? minel mescid haram ila mescidil aksa kulunu geceleyin mescidi haramdan mescide aksaya kulumuzu değil mi burada da ne yapıyor Allah azze ve celle kul, vasfı. kul vasfını veriyor peki kul vasfını hangi makamda veriyor geceleyin ne yapması mescidi haramdan mescide aksaya gitmesi çok büyük bir olay içinde ona vasfı verince ne yapıyor bu vasfını veriyor yani konum ne kadar değerli olursa o konum içinde ona, veren, ona verilen isim o kadar önem kazanıyor. Tamam. Mesela diyelim ki e, sen bir insanın içini tıp ismini tıp mesleği içerisinde zikrettiğin zaman o isim ne olur? Yüceler. Yine e, bir ismi alimlik e, meselesi içer içerisinde zikrettiğin zaman o isim Yükselir, değil mi? Yani makam ne kadar yüksek, yüksek olursa, olay ne kadar yüksek olursa, durum ne kadar yüksek olursa, o olay, o büyük olay, o büyük durum içerisinde zikredilen isim de o kadar değer kazanır. Durum böyle olunca Allah Azze ve Celle meydan okuyor. Diyor ki hadi bu surenin mislini getirin. Değil mi? Bu meydan okuma büyük bir olay değil mi? Bu büyük bir olay içerisinde Resul hangi vasfı veriyor? Ubudiyet vasfı veriyor. Değil mi? Kulluk vasfı veriyor. Yine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitme olayı çok büyük bir olay. Yine hangi vasfı veriyor ona? Hubudiyet vasfını veriyor, kulluk vasfını veriyor. Yine baktığımızda ona vahyettiğinden bahsederken ne yapıyor? Yine kulluk ee, vasfını veriyor. Ve yine davetten bahsederken ona kulluk vasfını veriyor ve hakeza. İşte burada şarihin kastettiği budur. Allah Azze ve Celle önemli makamların bir çoğunda... Resul'e kulumuz demiştir. Bu da kulumuz lafzının kulluğun ne kadar büyük, ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Tamam? Evet, şer'i kulluğun. Evet. Kulluk uhudiyet vasfıyla aynı zamanda aynı zamanda bazen Resul hakkında sınır aşarak onu uluiyet mertebesine yükseltip aşırıya kaçanların, sapık sofilerin yaptıkları gibi kanaatlerinin reddedilmesine de dikkat çekmektedir. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu sahih olarak bize ulaşmıştır. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı tazim ettikleri gibi siz de beni tazim etmeyiniz. Ben ancak bir kulum. İnne ma ana ben ancak bir abdum. Kulum. Tamam. Kulluk çok önemli bir mertebedir. Evet. Ben ancak bir kulum. Bu sebeple Allah'ın kulu ve Resulü Bak, kulu sonra ne yaptı? Ve Resulü. Değil mi? Burada risaleti de ne yaptı? İzafetti. Evet ibnu sahih bir hadistir. Buna Bukhari Ömer ibnül Hattab radıyallahu anh'tan hudud recmül hubla zina İza ahsanet babında el enbiya babu kavlillahi vezkur fil kitabü Maryam babında yer vermişlerdir. Evet. Maksat o ki bu şahadetle kul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine kulluğunu ve risaletinin kemalini itiraf ederek onun kemalini ortaya koyan her özellikte bütün insanlardan üstün olduğunu dile getirmek, getirmek Kul, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği bütün hususlarda tasdik etmedikçe, emrettiği bütün hususlarda ona itaat edip, bütün yasaklardan da kaçınmadıkça bu şahitliği tamamlamış sayılmaz. Evet. Salatın manası. Sözlükte salat, dua demektir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onlara dua, salatta et. Şüphesiz senin duan onlara huzur ve güvendir. Evet Allah Kur'an'da diyor ki onlara salat eyle çünkü Peygamber'e itaben onlara salat eyle çünkü senin salatın onlar için nedir? huzurdur, güvendir. Salat eyle yani ne yap? Dua et. O yüzden burada salatın dua manasına geldiğini anlıyoruz. Salat kelimesinin. Evet. Yüce Allah'ın Resulüne salat getirmesinin anlamıyla ilgili olarak yapılmış en sahi açıklama, Bukhari'nin sahihinde Ebu'l-Aliye'den rivayet ettiği şu açıklamadır. Yüce Allah'ın Resulüne salatı, melekler nezdinde onu övmesidir. Evet. Sen senahu aleyhi indel melâike. Bu ne? Meleklerin nezdinde onu övmesidir. Yani Allah'ın eee Resulüne salatı nedir? Bizim salatımız belli zaten. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem vesaire deriz. Ama Allah'ın peygambere salatı Ebu'l-Aliye'nin Bukhara'daki söylediği sözdür. Ne? Meleklerin nezdinde onu Ömesi. övmesidir. Pe yine meleklerin nedir? Meleklerin de yine istiğfardır, duadır. Evet. bu <gülüyor> Bu hadisi tefsir ve evet, Allah ve melekleri Resul'e salat eder. Ey iman edenler siz de salat edin. Şimdi salat umum mana olunca şimdi ey iman edenler siz de salat edin. Tamam Allah salat edecek etmiş melekleri Allah salat ediyor melekleri salat ediyor. Ey insanlar siz de salat edin. Peki şimdi bu salat kelimesinin birden fazla manası olunca müşterek tabir sahilse bir yönden bize mücmel kalıyor. Yani ne demek burada salat dedim Bakıyoruz naslara. Nasları birleştirdiğimizde bakıyoruz ki sünnette bize nasıl salat edeceğimiz gelmiş. Geriye kalıyor Allah Azze ve Celle'nin salatı. O da ne dedik? Meleklerin indinde ne yapması? Kulunu övmesi. Meleklerin indinde ne yapması? Kulunu övmesi. Meleklerin de salatı ise ona dua etmesi, istiğfar etmesi peygamber. Evet. İbn-i el-Kadi bu hadisi fadlu salati, e, Fadlus Salati alen Nebi'de mevsulü olarak rivayet etmiştir. el -Albani de senedi mevkuf ve hasendir demiştir. Evet. Meleklerin salatının anlamıyla ilgili meşhur olan görüşe göre bu mağbiret istemektir. Nitekim sahih hadiste şöyle buyurulmaktadır. Evet. Sizden namaz kılan bir kimse namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler o kimseye salat getirirler. Allah'ım ona mağbiret buyur. ona. Evet yani getirirler. şimdi burada bak. Bir daha oku orayı, Geriden al. Sizden namaz kılan bir kimse... Namaz... O dil, e, Meleklerin şehadetinin ne manasına geldi. Meleklerin salatının anlamıyla ilgili meşhur olan görüşe göre bu mağfiret istemektir. Şimdi şimdi toparlayacak olursak. Şimdi burada Allah ey iman edenler e, şey Allah ve melâiketehu yusalluna alel nebi. Allah ve ne? Melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ne yapın? Salat edin. Şimdi salat kelimesi bir birden fazla manayı içeren içeren müşterek bir lafızdır. Yani mesela aynı kelimesi gibi aynı kelimesi göz manasına gelir, pınar manasına gelir vesaire. Şimdi durum böyle olunca Allah Azze ve Celle'nin buradan kastı, yani salat ederlerden kastı müşterek lafsın içinde tabir sayısı bize mücmel kalıyor. Tamam. O yüzden biz naslara baktığımızda mesela ee, sünnete baktığımızda biz bunu anlıyoruz. Mesela insanların salatı ne olarak gelmiş? Değil mi? Mesela Peygamber Efendimiz'in Nebi sallallahu aleyhi ve ismini duyduğumuzda sallallahu aleyhi ve sellem dememiz. Allahu mesallallahu Muhammed dememiz. Yine teşehhütten sonra sallallahü barikler vesaire. Bunlar maruf. Meleklere baktığımızda mesela burada hadis ne diyor hadiste? O ok, kişinin duası. Sizden namaz kılan bir kimse namaz kıldığı namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler o kimseye salat getirirler. Dur şimdi. Salat getirirler orayı. Orada dur. Şimdi bize de ne dedik? Meleklerin peygamberlere res şey, resule salatı nedir? Ona istiğfar etmesi. Yani peygamberin bağışlanmaların bağışlanmasını dilemesi. Tamam? İstiğfar etmesi. Şimdi buna hadis olarak şahit getiriyor. Oku şimdi o kuşun duası baştan. ''Sizden namaz kılan bir kimse namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler o kimseye salat eder. eder.'' Şimdi melekler o kimseye salat eder. Salat eder ne demek? Hadisinin sonrası orada salat eder lafzını açıklıyor. Oku. ''Allah'ım ona mağfiret buyur, Allah'ım ona rahmet buyur.'' derler. Evet. O zaman meleklerin salatı Allah'ım ona rahmet buyur, Allah'ım ona mağfiret buyur. O yüzden anlıyoruz ki ayette Allah ve melekleri Resulüne salat ederler ne demek? yani melekleri Resulüne istiğfar ederler. Tamam. Biz nasıl salat ederiz? Allahu sallallahu aleyhi Muhammed vesaire Tamam. Allah Azze ve Celle nasıl salat eder? Onu meleklerin indinde över. Ebol Al Alinin dediği gibi. Evet böylece e, ayet mübeyyen olmuş oluyor. Evet. Açık yani. Diplot sahih bir hadis olup Bukhari ezel... Ha bazı cahiller var. Yani çok cahil insan çok yani. Özellikle eee... Dolaylı yönden Resul'e düşman olanlar, sevmeyenler. Var öyle çok davetçi. Diyorlar ki işte salat kelimesinin bilmem 30-40 manası var, 50 manası var. İşte sen res Resul'e salatı nasıl e, sallallahu aleyhi ve sellem diye anlarsın vesaire. O zaman Allah'ın salatını ne yapacağız? Cahil bunlar. Bunların cevabını vermiş olduk böylece. Evet. Sahih bir hadis olum, olup Bukhari, ezan, men celesefil mescidi, yantaz yuruz salatebabında, mesacid ve bedul halk bölümlerinde rivayet etmiştir. Müslim de Müslim mesacit fadlu salatil cemaa ve va, intizaris salat babında rivayet etmiştir. Ayrıca bu davu Tirmizi'nde sahibi Ahmet Müstedide Malik Muvatasında yakın lafızlarla rivayet. Ya şimdi burada işgal olan bu manada mesela salatın özellikle bu ayeti çok konuşuyorlar. Yani işte biz işte Kur'an Sünnet nas, e, Kur'an'ın naslarına bakıyoruz. Salat salat birçok yerde işte teyit etme manasına gelmiş, başka manalarına gelmiş. Siz nereden alıyorsunuz? Sallallahu aleyhi ve sellemi. Bize diyoruz ki sünnetten alıyoruz. O zaman diyor peki Allah Azze ve Celle de sallallahu aleyhi ve sellem mi diyor falan. Şimdi bu cehaletlerinden kaynaklanıyor. Tamam. Yani o zaman Allah'ın Resulüne salatını ne yapacağız? diyorlar. Yani bu onların cehaletinden geliyor. Çünkü salat kelimesi dediğimiz gibi müşterek bir lafızdır. Öncelikle ilk yakalamamız gereken nokta burası. Salat kelimesi tek lafızda olup birden fazla manası olan nedir? Kelimedir. Bunlara ne denir? Müşterek. Lafzı bir ama manası çok olan kelimeler ne denir? Müşterek lafızlar denir. Tamam Müşterek lafızlar denir. Ee, mesela Türkçe'de örnek verecek olursak at kelimesi. At kelimesi bir şey tutup fırlatmaya da denir. Bir hayvana verilen isimdir de aynı zamanda. Değil mi? Yüz kelimesi rakamı da ifade eder. Kişinin organını da ne yapar? ifade eden bir lafızdır. Bunun gibi saat kelimesi de böyle müşterek bir lafızdır. Şimdi Allah melekleri Resulüne salat eder. Ey insanlar siz de ne yapın? Salat edin. E şimdi burada tabir sahihse buradaki salat kelimesi e, müşterek bir lafız olduğu için birden fazla mana içerdiği için karini arıyoruz biz. Allah'ın salatı ne demek? Meleklerin salatı ne demek? Peygamberin insanların salatı ne demek? İnsanların salatı sünnette gelmiş. Sünnete inanamayız. Sünnette gelmiş. Tamam. Ee, i̇nsanların salatını geçtik. Meleklerin salatı anladık. Biz hadiste ne diyor? Sizden birisi namaz kılacağı mecliste bulunduğu sürece ne yapar? Melekler ona salat eder. Sonra salatı açıklıyor. Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona istiğfar et der. O zaman meleklerin salatı neymiş? İstighfar etmesiymiş. He? Tamam. Şimdi Allah'ın salatına gelince Ebul Ali'ye Bukharda bunu söylüyor. Neymiş? Melekleri indinde onu övmesi. Hadi Ebu Ali'ye tamam. Hüccet bir kat'i? Değil. Ama usul devreye girdin mi buradan biz yine ne yapıyoruz? Alıyoruz. Neden? Çünkü salat kelimesinin salat kelimesinin birden çok manası var. Burada Allah hakkında medih olanları biz ne yaparız? Alırız. Medih olanların içinde senin meleklerin indinde övmesi dediğinde bütün medehleri içerir. Yani o peygambere vereceği bütün destekleri ne yapar? içerir. Çünkü bir kişinin bir kişiyi övmesi ki bu Allah'sa peygamberi övüyorsa aynı zamanda onu destek e ettiğini gösterir. İltizam babından. Değil mi? Çünkü delaletler vardır. Mutabaka delaleti, iltizam delaleti, tedammun delaleti vs. Evet. Kavaydül Muslade bu delaletler ne demek? Anlattık. Evet. İnsanların sarat getirmeleri ise niyaz etmeleri, yalvarıp yakarmaları ve dua etmeleri demektir. Bir kişinin âli Ali, aile halkı, akrabalık ve benzeri sağlam bir bağla kendisiyle bağlantılı olan kimselerdir. Evet, ale aalihi ve ashabihi ecmaîn diyoruz biz mesela. Burada aalihi kelimesi değil mi? Allahu salla aleyhi Muhammed ve ala ali Muhammed. Mesela burada aile ne demek? Mesela baktığında Şiialar bunu sadece Nebi sallallahu aleyhi ve kendilerinin tarafından ne yaptıkları, gördükleri ehli beyte nispet ederler sadece bunu. Ehli beyt. Tabi bunu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerini sokmazlar. Ama al kelimesi umum bir manadır. Bütün o kişinin arkadaşlarını yakın arkadaşlarını da kapsar. O yüzden diyoruz ki burada al kelimesinin içine sahabe de ne yapar? Girer tek başına zikredildiği zaman. Alihi ve sahbihi kelimesiyle, sahbihi kelimesiyle zikredildiği zaman alihi ne demek olur? Yakınları olur. Sahbihi ne olur? Arkadaşları olur. Delil Allah Kur'an'da Firavun Ali diyor. Yani Firavun ve etrafında bulunan yandaşları. Anladın mı? O yüzden Allah Kur'an'da Ali Firavun diyor. Firavun'un Ali. Buradan kim kastediliyor? Var mı bunda bir şüphe? Firavun'un ona tabi olanlar. O yüzden Resul'un Ali yani Resul ve Resul'e ne yapanlar? Tabi olanlar. Evet. Tabi yeryüzüne gelmiş en cahil tabi bu el i ittifakıyladır Ger yüzüne gelmiş kendisini İslam'a nispet eden en cahil fırkalardan bir tanesi Rafizilerdir, Şiilerdir. Evet. Peygamber Hepsi miskin zaten. zaten. Evet. Ali ile bazen kendilerine zekat vermenin haram olduğu kimseler, yani Hashim ve Mutalip kastedilirken bazen de ona dini üzere tabi olan herkes kastedilir. Evet. Ali'nin asıl şekli ehildir. H'nin yerine hemze getirilmiştir. Al kelimesinin aslı alihi diyoruz ya al kelimesinin yani ala alihi ve eshabihi diyoruz ya buradaki alihi deki nei ehildir diyor yani alin aslı ehildir diyor evet buradaki ehildeki hemze şey ehildeki ha harfi hemze çevrilmiştir diyor tamam evet. iki hemze arka arkaya gelince sonra hemzi iki hemze el olmuştur el olunca e, şimdi bu dile ne oluyor dile ağır geliyor el iki tane. O zaman ne olmuş? Uzatmışlar el demişler. Tamam? Evet. İkinci emze elif'e döndürülmüştür. Bunun ismi tasgiri, küçültme ismi uhey ya da uvey diye getirilir. Şimdi bazıları alin ehilden geldiğini inkar etmiştir. Diyoruz ki ismi tasgiri yap bunu. Alıcık da bakayım, alıcık. Uhey diyor. H çıkıyor ortaya. Bu da anlıyoruz ki ismi tasgiriden alin evet. aslının ehil olduğunu delili vardır burada. Evet. Bu sebeple çoğu zaman şeref ifade eden hususlar... Yani Resulün ehli ve Resulün Resulün ehli ne demek? Resulün ahli yani sahabeleri ve akrabaları, yakınları ona tabi olanlar. Evet. Bu sebeple çoğu zaman şeref ifade eden hususlar hakkında kullanılır. Mesela hacamat yapanın ahli ya da dokumacının ahli denilmez. Evet. Özellikle ahl kelimesi ne? Şeref ifade eder. Yani işte çöpçünün ahli denmez daha çok veya işte e, ne denir mesela işte kralın aali. Başkanın aali gibi. Yani burada ne hani bir hacamat yapanın aali, berberin aali denmez. Yani Arapçada kullanılış halini söylüyorum. Şârih bunu kastediyor. Tamam? Evet. Devam. Ashabtan kasıt ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleridir. He, şimdi gelelim al ve ashab. Bunu gerçi demin anlattık az önce de. Şimdi bak mesela diyoruz ki Derslerde de da başlıyor diyor innel hamdülillahi ve nestaynu ve nestağfiru diyor ben avzu billahi min şerrihamus sana veseyyati amali nemahti le fela mudille ve le fela hadiy veşhedü en la ilaha illallah vahde, ve la şerike lehu veşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Allahu salli ve sellem ve barik ala abdike ve resulike Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn mesela ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn şimdi ben ala alihi ecmaîn deyip sussam ashabe kıvamsam bunun içine kim giriyor hem sahabeler giriyor. Sahabelerin içinde Resul'un yakınları da var, yakın olmayan akrabaları da var. Yani ona tabi olanlar var. Delil, al kelimesi Firavun'a nispet edilmiştir. Kim kastedilmiş? Firavun'un yani. ashabı. O zaman al kelimesi tek başına kullanıldığı zaman neyi kapsar? Eshabı. Yani. Ona tabi olan eshabını, Arkadaşlarını ne yapar? Kapsar. Ama al kelimesi ile beraber kullanırsa, mesela ala alihi ve sahbihi ecmain diye kullanırsan ne girer bunun içine? Al kelimesi kime yakınlarını hastır, He? yakın akrabalarını ashabi etrafında bulunan arkadaşlarına arkadaşlarını kapsar. O yüzden ala alihi dediğinde kim ale alihi ve ashabi dediğinde kim giriyor Ali kelimesine yakınları. Ashabi dediğinde ona tabi olanlar. Peki ona tabi olanların içinde yakınları var mı? Var. O yüzden iki kere zikredilmiş oluyor. Tamam. O yüzden birincisi o zaman tabir sahihse şöyle diyebiliriz. Atful am alel khas vardır burada. Tamam Yani al kelimesini özel olarak zikretmiştir yakın akrabaları. Ala alihi ve eshabihi. Al burada yakın akrabaları, eshabihi de ona tabi olanlar. Ona tabi olanların içinde yakın akrabaları varsa yakın akrabaları iki kere zikredilmiş olur. Nasıl iki kere? Bir husus yönle zikredilmiş olur. O da al kelimesidir. Bir de umum yönle zikredilmiş olur. O da sahbihi kelimesinin al kelimesini içermesidir. Evet. Bu da değerini gösteriyor. Evet. evet. Ashabdan kasıt ise... Yakınlarını da yüceltmiş olur iki kere zikrediği için. Evet. Asaptan kasıt ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sahabeleridir. Hayattayken mümin olarak onunla karşılaşmış ve bu hal üzere ölmüş olan herkese sahabi denir. Evet. Selam Şimdi Allah. sahabe ne demek? Bir de oku. Asaptan kasıt ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sahabeleridir. Hayattayken mümin olarak Yazıyorum buraya. Hayattayken, şöyle bakayım. Hayattayken mümin olarak onunla karşılaşmış. Mümin olarak onunla hı? karşılaşmış ve bu hal üzere ölmüş. Mış ve bu hal üzere ölmüş olan herkesin. Ölmüş sahibi. şimdi. Bunu yazdım buraya. Evet. Bak, bu tabir İbn Hacer'in de bu tabir'e yakın veya bu tabirin aynısı. Şimdi. Sahabe ne demek? Mümin olarak onunla karşılaşmış ve bu hal üzere ölmüş kimseye denir. Bak burada birçok kayıtlar ve birçok nokta var. Sahabeyi tam olarak sınırlayan. Bir, mümin olarak onunla karşılaşmış, kafir olarak peygamberle karşılaşan bu tarifin dışına çıkıyor. Değil mi? Yani kafir olarak karşılaşıp kafir, kafir olarak kalan. Ne oluyor? Ebu Cehil görmüş müdür? Görmüştür. Ama sahabe mi? Değil. Neden bu tarifin dışında? Çünkü tarifte mümin olarak diyor. Çıktı çıkardık bunu. Doğru mu? Güzel. Peki. Peygamber'e iman ettiğini söyleyen sonradan mürted olanlar bu tarifin dışında. Sahabe denir mi bu kimselere? Denmez. Neden? Çünkü tarifte ne var? Hayattayken mümin olarak onunla karşılaşan tamam buraya kadar o mürted olanlar bu tarifin içinde. Ama devam edelim tarifi. Ve bu hal üzerine ölmüş olması. Bu vasıf var mı onlarda? Yok. O zaman bunun dışına çıkıyor. Devam ediyoruz. Hayattayken mümin olarak onunla karşılaşmış ve bu hal üzere ölmüş. Peki, hayattayken mümin olarak karşılaşmış ve bu hal üzere ölmüş. Bir insan rüyada iken Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi görse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Doğru mu? Görmüştür. Ama bu tarifin içinde mi dışında mı? dışında. Çünkü hayattayken lafsı hem Nebi Sassallem'i kapsar hem de kimi kapsar? Onu göreni kapsar. Bu, Nebi Sassallem hayatta olmadığı için rüyada Nebi Sassallem'i görene de ne denmez? Sahabe denmez. O yüzden bazı alimler diyor ki peygamberler İsra'da, bazı peygamberler gördüğü için Nebi Sassallem'i ve hayatta gördüğü için ne demişlerdir? Sahabe demişlerdir. Evet. İlim Allah'ın katı. O yüzden bu tarif müthiş bir tariftir. Ve daha başka e, şeyler de söylenebilir bu tarif üzerine. Ders huzuruma. Evet. Selamın anlamı. Bu tarif üzerine bir ders yaparsın. Evet. Selam selleme teslimenin mastarıdır. Selam verilen kimse? Için... Selamü aleyküm ve rahmetullah mesela selam. Tamam. Kastı o. Ama tabii kastı burada metinde geçen selam. Evet. Selam verilen kimse için hoşlanılmayan her şeyden esenlikte olmasını istemek demektir. Yani Esselamu Aleyküm selam üzerine olsun demek yani bunun içerdiği manalardan bir tanesi de Allah seni kötülüklerden korusun demektir. Evet. Çünkü selam kelimesi sellemeden gelir. Selleme teslimenin ismi maslarıdır. Selamette olmaktır. Evet. Selam Yüce Allah'ın isimlerindendir. Her türlü kusur ve eksiklikten uzak olmak demektir. Evet. Allah Azze Celle'nin isimlerinden selam. Neden? Çünkü Allah Azze Celle her türlü ne? Kusur ve eksiklikten münezzehtir. Evet. Ya da ahirette mümin kullarına selam verecektir anlamındadır. Evet. Şimdi bu Risale kıyametin... Ondan önce Meziden yok mu? Meziden. Evet. Tabii, yani yapıyorum. evet zaten almamış burada. Arapçasında Meziden sıfatun liteslimenin sıfatıdır diyor. Çok da önemli değil. Tamam burada kalalım. Önümüzdeki dersten itibaren inşallah kaldığımız yerden e, devam ederiz. Önümüzdeki dersten itibaren bütün konular inşallah çok ama çok önemli. Önümüzdeki dersten itibaren e, inşallah dikkat